Elhamdülillah lehi hadana li hada ve ma kunna lenehtediye lev la en hadanallah. Ve ma tawfiqi illa rabbina el hak. ala aleyha Muhammed Allahu salli. Sallı aleyha kavil kulubina Muhammed Allahu salli aleyhi. ala aleyha şefii aydunubina Muhammed Allahu salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزاة الشيطان وأعوذ بك ربنا يحفظه بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخشوا الناس واخشون صدق الله العظيم الله من فعنا في القرآن العظيم فمارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله لحيا القيوم حَسَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّمِ لَذِي لَا اَمُتْ اَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّ اَبْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَتَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِي الْعَظَيْنِ Akşam namazını mütakip kelime-i okuyun, terk etmeyin onları çünkü cemaat de bu terk ediyor bir dahaki haftalar mübarek üç aylar geliyor onun için hem de mübarek cuma gecelerinde müezzin demeyince millet demiyor 10 kere okuyor. La ilahe illallah ve hitehu la şerikeler Leul mülkü ve leul hamd yuhyi ve yumit ve hu ala külşen kadir sabahtan sonra 10 kere okunuyor dünya kelamı konuşmadan namaz halini bozmadan ayağını değiştirmeden akşamdan sonra da okunuyor bu çok büyük bir ameldir duaların kitabında bunun hadis-i şerifi var kaynakları da var müjdeleri de var bunu okusa yarın sabaha kadar hiçbir kötülükle karşılaşmaz. Akşam okusa sabah kadar. Sabah okusa akşama kadar. Şeytandan korunur. On köle azat etmiş sevabı alır. O gün ondan daha fazla amel eden olamaz. Çok büyük bir müjdedir. Yani bu kaçırılacak bir şey değil. Onun için Allah'ım ecr-i nimine ne Yedi kere okuyoruz. Cehennemden beraattır. Şimdi bu gece yoksa Akşamdan sonra okusa, bu gece ölse cehenneme girmeyecek. Deraatı var elinde. Yarın sabah namazdan okusa cehenneme girmeyecek. Bunlar kaçırılacak şeyler değil. Bunları terk etmek için aklını kaçırmak lazım. Aman terk etmeyelim bunları. Onun için efendiler e, mutlaka ne yapsınlar? Bu zikirleri cemaatle yapılsın önceki hafta. Sonra evvabi namazlarını nasıl yapıyoruz? Ben sünneti kılana kadar... Tesbih başlıyorsunuz, evvabim kılıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum ki. He? Diyecek şimdi vakitler akşam merhabası genişliyor bundan sonra. Akşam merhabası şimdi bir buçuk iki saate gidecek yani vakit genişliyor. He? Sabt osuyor cem sabt osuyor. Neyi deniyorlar? Öyle şey olur mu ya? Namazlar kılınacak, evvabim kılınacak. Burada şey yer parayla değil, önü kaparsan fazla para mı veriyoruz? Ne para kadar? Küçücük yer. He, gel namazları birbirine zarar vermeyelim rahatsızlık vermeyelim benim içim öyle geldi ben üsteyim görmüyorum vaziyette ama baktım ki bir sıkıntı var bir kişi de müslüman demiyor ki ben şunu ilan et bunu ilan et yani her şeyi ben mi düşüneceğim görmeden sizi düşünüyorum yani aklınız başınızda olsun bak kardeşler burada efendim, 6 rekat evvabın namazı şimdi sünnetle beraber oldu ne eder bu? 8 rekat yani 8 rekat e, bunun 12 rekat, senelik ibadet sevabı var. Yani mübarek cuma gecesindeyiz. Şimdi acele yok ki. Şimdi vakitler genişledi şimdi. Yatsıya kadar da duruyoruz. E yani ibadetlerimizi ihmal etmeyelim. Gevşeklik etmeyelim. Herkes efendim sünnetten sonra tesbihlerden eve ikişer rekattan altı rekat namazına namazına. Arada dünya kelamı konuşan kaybeder. Hadis-i şerifte buyuruyoruz. Kim akşamdan sonra kılarsa e, sitte rekat, altı rekat lem yetekellem beyen bir şey de var biri var aralarında kötü bir söz konuşmazsa yani dünya kelamı biri var hiç bir şey konuşmazsa u dinle u bu kişiye için bu 6 rekat 12 sene devamlı ibadet cevabına denkdir bir adam 12 sene ibadet yapacak adam 6 rekatla ona denk geliyor ya Kirmici hadisinde geçer. sallâbâd el magrib. Her kim akşamdan sonra kılarsa 20 rekat. Benallâhûl-ûl-beytem fil-cen. Allah ona cennette bir köşk bina eder. Demek cennete girecek. cehennemde Cehenneme gidecek olsa cennette ne işi var köşkünün? 20 rekat şimdi olmaz. Buraya şimdi sohbete geldik. İlim meclisi kuruluyor. Tamam. 20 rekat sahip gecelerde kılabilirsin. Ama 6 rekat kılınabilir. Bu yüzden... Hemen de başlamayın. Böyle milletin önüne doğru da dönmeyin. Adam namaz kılıyor, yüzüne dönersin. Yok, mekruh olur adamın namazı. Sen de günaha girersin. O herkes kıbleye doğru, alt rekatlar bitsin. Ne zaman müezzin eğer evet, bak okuyunca o vakit dönersiniz. Anlaştık mı? Şu kaç kişiyiz burada, birbiri lafını dinleyelim yani burada şimdi. Mitik yapmıyoruz burada. Birkaç kişiyiz. Huzur zeref olalım. Birbirinin ibadetine, huzuruna mani olmayan. Bunları size beyan ettikten sonra. Şimdi nedir e, şeyimiz e, dersimiz? Ne söz verdikse? 54 farza başlayalım da bari onu da kuvvetliymi. Kandiller mübarek gecelerde geliyor uçaklar inşallah. Bundan dolayı 26. farza gelmişiz. 27. He? Hepimiz arkadaş 26 diyor. Kayıtları dinledim diyor falan ama. Ben? 27, 26, 26. He? 25 bitmiş. 26 dediler. Şimdi kayıptan konuşana daha güvenirim. Dinledim kayıt çünkü. E, 26'dan ben başlayayım. E, ne 26'yı dinlediyseniz ne peki? Yok ne? <gülüyor> o zaman neden konuşmak istiyorum. <gülüyor> yani. Efendim 26'dan biz başlayalım. Şimdi zaten dersi oradan hazırladım. 27'ye geçsek konuşacak bir şey bilmiyorum. Biliyor musun? Ne estağfurullah. <gülüyor> Hikaye mi okuyoruz burada? <gülüyor> Mecbur kitaba bakacağız lan. Evet efendim, evet efendim. Çok önemli bir de Her gece okunsa yeridir. 26. farz Allah'tan korkmak. Yani ben de biraz sanki okuduk gibi hatırlıyorum ama Burada bayağı bir başka ilimler vardır. Zaten biz bir yani bu konuyu her hafta konuşsak başka bir şeyler çıkar. İlimin sonu yok. Ama biz şimdi yarıya, yirmi beşi bitirdik. Yirmi altıdan takip ediyoruz. Bundan sonra da unutmayalım inşallah. Ve elli dört da tamamen inşallah. <gülüyor> Ondan sonra büyük günahları sırayla konuşacağız. İnşallah. Büyük günahlar dersi orada bayağı süren. Ondan sonra da olmazsa Kur'an'a baştan başlarız tefsir etmeye Zaten biz bitiremeden ölürüz gideriz Kur'an nasıl bitecek Böylece bu dersler durmaz inşallah İnşallah Efendim şimdi 26. farz neymiş allah Teala'nın yarattıklarından Korkmayıp Allahu Teala'dan Korkmakmış. Nasıl durumunuz Bu farz hakkında He? Bu farz Bizim en çok ihmal ettiğimiz, beceremediğimiz, geri kaldığımız, noksanlık ettiğimiz bir faz. İnsanlardan ne kadar korkuyoruz? Çok. En fazla da millet karşısından korkuyor. Ondan sonra benim. İnsanı bırak hayvandan da korkuyoruz. hayvan daha tehlikelidir zannediyoruz ama insan hayvandan beterdir. Zarar vermek istediği vakitte mesela. Sinekten bile kork, bildiğin bu zehir. Kediyi korkuyorum mesela. Amaç işte Allah korkusu, ahiret, azap, akşam namazı geçti, yatsı kaçtı, sabah namazı uykuda geçti, 80 sene azap var, Allah seni gazap edecek, Allah'ın karşısına namazı bırakanlar gazaplı olarak çıkacak falan, bu kadar insanlar namaz kıldırmıyor. Demek hiç Allah'tan korktuğu yok. Bu kadar, hangi çok görmek, kitap çıkarttık şurada, namazı kılmayan, kazaya bırakan, terk edenlerin başına iki cihanda ne belalar geleceği yani, bitmekle İçindeki rivayetler okumakla bitmez. Hala mesela adam bu kadar rivayet var Allah'tan korkuyorum deyip de namazı terk ederse hiç bunun sözünün doğruluğuna bir alamet var mıdır? Yok. Onun için biz allah Teala'dan korkumuzu geliştirmemiz lazım. Yani buna haşyetullah deniyor. Ee, yani Allah korkusu deniyor. Mehafetullah deniyor. Hadisler vardır meşhur levhalarda tabelalar. Rasul hikmeti mekâfetullâh. Bütün ilimlerin başı Allah korkusudur. Yani Allah'tan korkan insanı Allah ilimler ilham eder. Ona e, Allah korkusuzları olan insan çok okumamış olsa çok böyle bir alim, ve hoca olmasa bile o korku hali onu haramlardan sakındırıyor tabii. O halden dolayı onda bazı hikmetli sözler zuhur eder. Dolayısıyla bir laflar konuşur, bakarsın bütün hocalar sükürt et, sessiz kalır. Ne mubarek adam derler. Halbuki o adam onlar kadar okumamıştı. Ama öbürü de okumuş, okumuş, okumuş, Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korkmayınca da ne olur? Onun da ilmi, efendim, ona fayda vermemiş oluyor. Dolayısıyla faydasız ilimde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere, ve'udibike min ilmin la yenfe'u fayda vermeyen ilimden. Sana sığınırım, Ya Rabbel Alemin diyor. E demek ki, ilim niçindir? İlmin semeresi nedir? İlmin kazandıracağı meyvesi nedir? allah Teala'dan korkmaktır. E ne buluyor peygamberler hakkında? Metekti kullar hakkında Estağatübile ve yedi'ûnene Rahaben ve Bizim peygamberlerimiz e, zannedersem Enbiya suresidir. Yani peygamberlerden bahs geçiyor ve onlar hakkındaki metheden ifade içinde Rabbimiz onlar bize dua ederler. ibadet ederler. Bir yandan kabul beklentisiyle, bir yandan le dönme korkusuyla. Ve Onlar bize karşı titrerler. Bizim huzurumuzda onlar ürperirler. Tüyler diken diken olur. Suratları sararır. İşte İmam Zeyneli Abidinden anlatıyoruz. Ta abdeste başlarken yani baygınlık geçirecek hale gelir yığıldığı olur mu içeri? Ne oluyor ya falan? Tansiyonun mu düştü? Şu mu oldu? Bu mu oldu? Kalp krizimi geçti. Yok. E kimin huzurunda duracağım diyor birazdan. Namaza duracağım. Kimin huzuruna çıkacağım diye. Ta abdeste başlarken kanların vücutlarından kan çekiliyor. Suratları sararıyor. Bunlar veliler. de peygamberler halini cediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ezan başladığı vakitte ne kimseyi tanırdı? Ne kimseyiyle konuşurdu, ne cevap verin. Hiç ne olursa olsun. Herkese karşı tanışlığını keserdi. Niye? Mevranın çağrısı var, nidası var. Bunlar neyin alametleri, neyin göstergeleri? Allah korkusunun, Allah sayfısının. E çünkü bizdeki hallere bak. Ezan başlaması bizde ne değiştiriyor? Namaza durmam abdest alırken bizim halimiz nedir? Namaza dururken bizim halimiz... Hiçbirbirine şaka şamata, fıkra anlatarak namaza duruyoruz. <gülüyor> Güle eğlenen namaza duruyoruz. Namazdan selam veriyoruz. Verir vermez hemen birbirine laf atıyoruz. Şu ne oldu, bu ne oldu? Işte. Halbuki Allah'tan korkan hali mi bu? Namaz bittikten sonra kalkamazdılar. Bir zaman sanki felç indi. Ne oldu Efendim Hazretleri sorsalar? E derlerdi şimdi Allah'ım kabul mü etti, etmedi bilmiyoruz yani. Onun bunalımına giriyorlar. Kılmadan evvel şekemin huzuruna çıkacağım. Kıldıktan sonra acaba redde oldun mu? Öyle. Bizde nerede bu haller? Onun için sohbet şart. ayet habis hadis dinlemek şart. İlim şart. Ve kendi lena hâşi'in. Yine Rabbimiz korkanlar hakkında, alimler hakkında, hakiki alimler hakkında ne buyuruyor billah? İnne ma yixş Allahın ulama kullar içerisinde Allah'tan ancak kim korkar? Allah Allah. Halbuki mesela e, alim olmayanlar da Allah'tan korkan var. Ama bunu ki ancak deyince yani başka yok manasındadır. Ancak alimler korkar. E şimdi müseler bakıyorsun adam hafız hoca yutmuş ama Allah'tan korkmuyor. Buradan bakıyorsun adam cahil, mi? Fakat Allah'tan çok korkuyor. E bu ayet haşa yanlış mı söylüyor? Haşa. Sen yanlış anlıyorsun. Bu ayet şunu diyor. Allah'tan korkuyorsa, cahil de olsa halimdir. Allah'tan korkmuyorsa, alim de görülse cahildir. Çünkü Allah'ın o yüce makamını bilip de korkmamak olur mu? Demek hakikatini bilmiyor. Öbürü, işte Habib Acemi Hazretleri vardı Evliya Allah'tan menkıbe kitaplarında çok ismi geçen zatlardan yani Haseni bastığı zamanlarında olacak bunlar çok eski ilk dönem yani denizi dereyi yürür geçerdi hatta Haseni Basri olacak o gemi bekliyor o da ne bekliyorsun diyor efendim bason yürüyor geçiyor ırmağın üstünden yani derin ırmaklar deniz gibi ırmaklar var o diyor ona eleyse rege ya diyor senin şüphesiz inancın yok mu diyor Allah diyor adamı yürütür diyor suyunu seyrede diyor gidiyor o diyor senin eleyse rege senin ilmin yok mu diyor Sebepler alemi değil gemi bekleyeceğiz e tabi işler başka şimdi soruyorlar hangisi üstün bize sorarsan Bunü geçen üstün. Halbuki imam Rabbani diyor ki, "Gemi bekleyen listin yani Hasan-ı Basri Hazretleri ondan üstün ama tabii. Işte Habib Acemi niye söylüyor? Arapça bilmiyor. Yani tefsir hadis bir şey bilmiyor. Yani güzel itikad üzere ibadetni yapıyor işte. Kendine gereken şeyi öğrenmiş. Derin değilmiyor ama büyük veli. E Kur'an okumaya başlayınca başlıyor alımı. Orada bu kadar hocalar var tefsiri yutmuş. Ayet okunsa adam hiç tık etmiyor. Bu anlamıyor ama ağlıyor. E dediler ki sen hem anlamıyorsun hem ne ağlıyorsun dedi. Kalbim anlıyor. İşte demek ki korkuyorsa, hülperiyorsa, ağlıyorsa, tesirleniyorsa, etkileniyorsa tefsiri bilmese de halindir. Öbürü tefsiri yutmuş rivayetleri. Amaç Allah'tan korkmuyor. Cahildir. Allah bize faydalı ile bir nasip eyle. Amin. Korku ne demek? Gelecekte başıma bir iş, istenmedik bir iş gelir diye düşünceye dalıyor. Bu yüzden kalbi yanıyor ve acı duyuyor. Bizim şimdi korkmamızı mucip, korkmamızı gerektiren ileride başımıza neler geleceğine dair istenmedik şeylerle karşılaşacağımız hususunda bir korkumuz e, olması bizim normal mi? Çok normal. Yani korkmalı mıyız? Hiçbirimizin ilerisine yönelik garantisi var mı? Emanı var mı? Emniyeti var mı? Güvencesi var mı? İmanla öleceğimize, kabir azabından kurtulacağımıza, mahşere Müslümanlar arasında çıkacağımıza, sıratı geçeceğimize, Resulullah sallallahu aleyhi ve şefaatine erişeceğimize, cennete gireceğimize bir garantimiz var mı? E bunun tersini düşündüğün zaman ne kadar tehlike var? E bak bu kadar tehlikesi olan adam ha ha ha yapar mı? deli işi deli. Yani böyle gülenler, konuşanlar, eğlenenleri gördüğü vakit Allah dostları acırardı. Niye? Akılları yok diye. Çünkü bunların aklı olsa bunlar böyle rahat hareket edemezler. Çünkü aklı olan tehlikeyi çecer. Ama aklı olmayan bakıyorsun dünya yanıyor adam ki çünkü mutlu. Aklı yok. Başımıza, önümüzde çok tehlikeli geçitler var ve şu anda biz bunların çoğunu da başlamamışız. Hiçbir tehlikeli geçit görmemişiz. En yakında ölümle karşı karşıya geleceğiz. O da ne vakit belli değil. Her anda olabilir. Geçen de annem diyormuş ki diyormuş bu bizim Ahmet diyormuş. Ölümle de dalga geçiyor. Ya niye dalga geçiyor? Dedi bana ki oğlum ben çok hafiflerim. Ne oldu? Doktor dedi ki her an ölebilirmişim. Dedim ki, ben de her an ölebilirim dedim. Bu sefer de o da şaşırdı, ha doğru diyor. E tamam şimdi doktor demiş ki her an ölebilirim Dedim, mübarek kadın Allah sana şifa afiyet versin de ne evhab ediyorsun dedim yani. Ben de her an ölebilirim dedim. Şimdi o da diyor ki, bu da ya ölümü de şey, ben ölümü hafife aldığımdan söylemiyorum. Yani her an düşünmek lazım diye söylüyorum. Yoksa orada kanser işiyle iki ay yaşamaz derken, buradaki ona bakan doktor umuyor. Bir tane doktor vardı Allah rahmet eylesin. Yeni 25 sene evvel gittim ona 25 sene var. Şekere de yeni yakalanmışım. gözlerim de başlamış bozulma falan. Eyvah dedi sen daha bu vaziyette bu birkaç sene sonra kör olursun şu olursun bu olursun. Bana bir acıdı genç de doktor ya. Ondan sonra birden öldü. Sonra da ben ona acıdım. Ben hala yaşıyorum mesela kör de olmadım elhamdülillah. Evet, bana birisi çok ağır şeker hastasıydı. Dedi hocam ben şekerden gözüm gözüm gitti ee, sen dedi buna ne öneriyorsun işte tavsiye ediyorsun falan dedim bilmiyorum ama bir efendi hazretlerimin duası var gözlerini tefsire bağışla diye bak kalbim tıkandı damar mamar şah damarım bile tıkalı stent var her yerim tıkalı gözüm elhamdülillah hatta numaram düştü geçen bir numara geri iyileşti biraz ee, dedi gözlerini tefsire bağışla tefsir inşallah 17.cik baskıda çıkıyor yapmıştı önümüzdeki hafta çıkar inşallah tefsir devam etsin efendim bu bir duadır efendiler dedi, geçen gece rüya görmüş da birden uyanmış demiş, gözüne bir şey oldu demişler efendim dua edin tefsir yazıyor gözüne bir şey olmasın böyle durmuştum tamam tamam geçti geçti demiş yani rüyasında görüyor artık tabi mübarek el atıyor himmet ediyor Pişe şey olacaksın onu engeller Allah'ın dostları bunlar bunlar keramet sahipleri ama gözümüzde elhamdülillah bir nimetimiz var e, bunun da e, zahiri sebeplerden biri olarak da ne yapıyoruz e, bir dua var onu da biraz bu aralar gevşettim ama e, bence çok okuyordum e, ama herkes okusun dualarım kitabındadır bu ben şimdi sayfasını bilmiyorum ama başka kitapta yok yani benim başka kitabımda yok bir tek orada var Allah afini fi bedeni Allah maaғfini <gülme> fi şamgi, Allah maaғfini fi bacy, Allah ni'audu bekimne köhre ve fakre, faudu bekimne azabı kabre. La ilahe illa ente Ya Rabbi beden maafiyet ver, kula maafiyet ver, gözy maafiyet ver. Ya Rabbi kafirlikten ve fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Bu üç kere okunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sühnede dir. Kaynağı da ya bu davut olacak yani kütübü sitede geçiyor sağlam kaynakta geçiyor üç kere sabah akşam okunuyor dualarında var mı? ama siz arkada Filist var Arapça Filist de var Allah'ım Afin'i yazar Allah'ım Afin'i yazan karşı sayfayı bulursunuz yani Arapça Filisten olarak belki G harfinde göz kulak K harfinde de belki Olur alfabetikte de koymuşuzdur belki. şimdi tam bir şeyini bilmiyorum evet allah -u Teala ve Tekaddes Hazretlerinden Neden geldim buraya? Taiveli nerede bu? He? <gülüyor> allah, korkusu. allah korkusu dersin başı zaten var ya onu ben de biliyorum ya Aaa arayı kopartmayalım <gülüyor> <gülüyor> Allah'u salli ala salli ala salli Dur hele şuradan şey diyor. E tamam yani o diyor ki senin yakini yok mu? Aynen. Efendim şüphesinden ki o diyor senin ilmin yok mu? Tebebe bağlanacağız. Hangisi üstün? Ha milletler ki? Kendinizin üstünden giden üstün. Halbuki zahiriye için ha yok. Oradan nereye geldik? Kalbim anlıyor dedi. Yani tesir anlamıyor ama kalbim anlıyor diyor ağlıyor. Buradan geldik Aynen. bir yerden geldik. Nereden geldik? geldik. Aynen. He? Aynen. Ha ölümden. Korkmak lazım. Efendim, her an ölebiliriz. Tehlikeli geçitler var dedik. Niye korkmamız lazım dedik. Niye korkmamız lazım? Yani çünkü güvenmememiz lazım. Neden? Önümüzde tehlikeler var. Bunlara da garantimiz var mı? Yok. E garantimiz olmadığına göre ilk tehlikede nedir dedik? Ölümdür. Ne zaman? Vakti belli değil. Her an. O vakit devamlı korku lazım mı? Evet. Lazım. Çünkü korku neye dair? Bir gelecek tehlikeye. Her an gelebilirse ölür. Hiç korkudan Boşturmamak. Korkutu adamı ne yapar? İşte doktorlara sorarsan hiç bir şey değil. Der ki aman böyle stres derler buna şimdi. Aman stres yapma. Ne olacak? Tansiyonun yükselir. kolesterolün çıkar, şekerin çıkar, şöyle olur böyle olur. E stres yapma. Ne? ne der mesela? Diyor ki iki göbek at diyor. Üç kakkağı diyor bir kilo pirzola yerine geçer. E tamam da kardeşim istihamiyet geliyorsa ne farkı kaliyle az gülür çok ağlayın mesela çok ağlamak adam biri çok ağlasa herkes ona acır der ki sen öleceksin ya bu kadar ağlamış çok stres yapıyorsun kendine kanser falan. halbuki ayetlerde, ayetlerde efendim, bunun tersi söyleniyor ne yapıyor efendim e, çok ağlayın emrediliyor az büyür emrediliyor çok büyüme kalbi öldürür kalbi öldürür buyuruluyor. dolayısıyla bu zahiri alemin ee, efendim bakış açısıyla manevi tarafın e, teveccühü ilgisi alakası çok farklı tam ters. Bir taraf dünya bir taraf ahiret. Bir taraf nefis bir taraf ruh. Onun için biz korkuyu elden bırakmayalım. Şimdi adi kelimelerde ne buyuruyor sakın insanlardan korkmayın. Ve benden korkun. Ben şimdi bazı doğruları söylüyorum, şu yanlış yapıyor, işte şu kanalda şu yanlış dizide şöyle var, şurada şu burada bu, hemen bana tepkiler geliyor, şunlar bunlar geliyor, adamların ellerinde güç var, orada burada efendim köşeleri kapmışlar, özellikle bu diyalogçuların çok gücü var, çünkü Amerika ile Mossad ile CIA ile Vatikan hepsi bir proje içerisinde değerlendirilebilir. E biz galibanın biriyiz, tek başına bir adamız, kimsemiz yok Allah'tan gayrı. E bu sefer tabi e, nefis şeytan korkutuyor. Sen diyor etinle ne, ne? sana bir oyunu ederler, doğru gidersin. Onun için kork diyor nefis. Ya şeytan bana da söylüyor kork, sen niye korkmuyorsun? Ya yani şimdi insandan korkuyoruz, Rabbimizden korkmuyoruz. Ya biz bu millete doğru söylemeyecek miyiz şimdi? Şöyle, ama herkes yapsın bunu. Bir tek ben yaptığım vakitte kapak gibi ortada kalıyorum. O adam dedi ki bunun başka derdi var. Ne derdimiz var? Şimdi bana cevap yazmışlar. Gördünüz mü onu? He, bana cevap yazmışlar. Yazarken de dar batırmışlar. Yazarken ne yazmışlar biliyor musun? Ya işte Mahmut Efendi'ye bağlı bir adam işte çok talihsiz bir beyan oldu falan. Ne oldu? E insanı kafir edecek diziyi seyretmektense tan söz seyredsen daha aşağı. Daha aşağı ne demek? Ta düşük. Çünkü o da şer, o da şer. Ama bir de ne var? Bir ehveli işer var, bir şer var. Mesela bir adam kafir olacak bir şey seyretmekle günah girecek bir şey seyretmek arasında serbest bırakılsa hangisini tercih edecek mecbur olma olabitte? Günahı tercih edecek. Kafir olmayı mı tercih edecek yani? E biz bunu dedik ya. Yani. Ne yanlış var şimdi bunda? Bunu burası ne yanlış var? E kim diye? Koca dedi ki dansöz seyredi. Allah belanı versin. <gülüyor> ben öyle şey mi? Dedim mi? Bu dansöz seyredi kendim mi ya? A <gülüyor> <gülüyor> aaa git git lafı çeyrekmişler oralara. Koca koca gazeteciler ya. Koca koca gazeteciler. Ben öyle bir şey dedim? Bundansa bu da aşağı. Yok efendim başını sonunu seyretmem. Şimdi yorum yapmışım. Arkadaşlara dedim ki bunun başını sonunda ve Vaktim yok ki başını sonu Ne seyredeceğim ya? Ondan sonra bir de bir arkadaş dedi ki bana şimdi. Dedi başı daha beter meğer. Ana biz yine öbür tarafı bana gösterdiler. Ben ne bileyim ki? Oturup dizlerini bunları seyredip de nereden gavru olursun diye uğraşırsak. Meğer başında Akop diye bir Müslüman olmuş. Orada da yazıyor diyor. Akop ya diyor Müslüman oldu. Başında ne güzel şeyler var. Niye sonunu bu hoca böyle yanlış çeviriyor? Ben yanlış çevirmiyorum ki. Sen diyorsun çocuk soruyor gibi gayrimüslimler cennette buluşacak mıyız? Kadın da diyor ki Allah kimsenin ecrini zayi etmez. E, dünyada ecrini verebilir. Sağlık, sıhhat, zenginlik. Ama ahirette kafirlerin sevabı, ecri yok diyor Kur'an. E bütün fakirleri yedirmiş. Olsun. Toz duman edeceğim diyor ahirette. Üç tane ayet lazım. Benim cevabı okudunuz mu? Benim cümle koyduk size. Niye okumuyorsunuz bunları? Niye insanlara duruyorsunuz mübarek? Orada cevap yazdık, ayetleri yazdık. E bu kadar ayet var. Orada bir yanlış var. Kur'an'a muzahıklı bir yan var. E biz bunu söylüyoruz. Burada bir sorun yok. E başında, sonunda görmediğin için yanlış. E ne yanlış? Burada bu söz ve cevap var. İlerisi devam ediyor, gidiyor. Bu söz yanlış, ben bunu söylüyorum. O akıp Müslüman olmuş. İyi, olsun. Ondan sonra da kiliseye de gitmeye devam etmiş. Bütün ayinlere de katılmış, hepsini yapıyormuş. Ve o Abbot da ki iki dinlemde çok haz aldım. Başında da bu varmış bir. Bana da diyor ki, bunu diyor dinlemem, bunu diyor görmemişti. Adam bunu görsem hepten, üf, Şimdi neler neredeydi? İyi ki görmemişim. De, hafif oldum, şimdi havalı oldu, şimdi geçmiş. Sen mi korkacaksın be? Sen böyle alenen en fazla küfrü e, teşhir edeceksin. Evet, bir haber veriyorum kardeşim. Bir adam bunu böyle beyan etse yani ben böyle Müslüman oldum sonra kiliseyi de bırakmadım, sonra ikisinden de haz aldım dese bu adam Müslüman olmamıştır. İki dine birden giden, tasdik eden müşriktir diyor İbam Rabbani. İki din yok. Bu tamam. Anla velakin bunu haber olarak da bir Müslüman yazıt da duyurur mu? Duyurmaz. Neden? Çünkü münafıklar ne yaparlar? Yani, Mural edil münker, münkeri emrederler ve men al maruf iyilikten. Ne ederler? Adamın yanlışını niye haber edip de yayalım? Bir. Ondan sonra bu diziler haber mi? Yaşanmış öykü mü değil, kurgu. Bunları kendileri kuruyorlar, şey diyorlar, böyle bir adam, yani hayali. Peki hayali de sen kuruyorsan, tam efendim, batak. Yok, hakikaten olmuşsa niye bunu haberini veriyorsun? Kötülüğü niye anlatıyorsun? Adam yanlış Müslüman ol, oldum diyorum, olmamış. Bu millete niye anlatıyorsun? Anlatırsan ancak ne diye anlatmak lazım? Bakın biri böyle yapmış ama demiş ama bu böyle olmaz ha? demek için anlatabilirsin. Yoksa sen bunu anlattıktan sonra arkasından bu yanlıştır dedikten sonra ne yapmış oldun oğlum? Reklamını yapmış oldun. Şimdi düğünden diyalogdan düğüne efendim işte kız evlenmiş ondan neymiş? E biz burada bir şey demiyoruz. Hem İriştihan hem Müslüman diyor. E tamam niye böyle dedin diyoruz? E diyor ki ben haber yaptım kardeşim niye haber yaptın? Bu kadar basın yayından kimse bunu haber yapmadılar. Senin her işin bu mu? Devamlı bunu işliyorsun. Haber yaptın. Adam demiş ki ben hem Hristiyan'ım hem Müslüman'ım demiş. Zaten yazıyor orada gazetenin şeyde. Adam demiş ki ben çifte vatandaşlık gibi çiftte dinli oluyorum. Falan demiş. E bunu yazıyorsun haber olarak. Şimdi bunu haber olarak yazmak caiz mi? Ancak ne zaman caiz? Bunu yazarsın peşine ne de dersin ki? Böyle bir şey olmaz. İki dinli olunmaz. Ne bir Müslümanım diye müşriktir ve kafirdir. Bunu diyecekse üstte de onu yaz. Bunu demediğin zaman haber yapsan da ne demektir bu? Doğrudur iş demektir. Yanlış mı konuşalım şimdi? E şimdi biz korkalım mı şimdi bunlarla? Köşe başlar ele geçirmişler, Şurayamişler, Yok telefon dinliyorlar, yok efendim kamera görüntülüyorlar. Yok oraya bir şey yaparsa, buraya bir şey yaparlarsa biz de efendim korkacağız, hakkı söylemeyeceğiz. Bu hainlik olur. Allah'ın dinine hainlik olur. O Allah'tan korkmamak olur. Biz doğru söyleyeceğiz. Biz size hiçbir zaman itikadı bozacak bir şey, fikir, söz, aşlamadık. Amelimiz Allah ile aramızdadır. Biz peygamberiz de demedik, evliyayız da de demedik, efendim, vekiliz de demedik, kefiliz de demedik, gelin bize bağlanın da demedik, dedik mi? Bağlanacak adam arıyorsun. Mahmut Efendi Hazretleri, Allah dostu, velisi. Büyük zat onu tanıtma çalışıyoruz. Geri kalan kısmıyla kendinize sizi davet eden bir şey duydunuz mu bizden? Bugüne kadar. Kendisiyle en çok dalga geçenlerden biriyim. Ama konuştuğum haktır ve hakikattir. Sen nereye bakacaksın? Ya mevzul ilahman kal, mevzul ilahman kal. Konuşanın durumuna bakma, ne konuştuğuna bak. En büyük evliya da gözükse şirk sözü söylüyorsa dinleme en kırk adam da olsa, hak sözü söylüyorsa dinle. Öyle mi? Evet. Tamam. Ya ben bozuk adamım, ilmiyle amel etmiyorum falan falan. tam bozuk adamım. Ben sana dedim iyi adamım dedin mi de sen de bana bozuk adamsın diyorsun yani. <gülüyor> Ama ben bozuk bir söz söylemem. Kimseyi dinden çıkaracak bir yere çağırmam. Ehli sünnetten kıl payı intikatta ayrılmam. Amel bakımından herkesin günah kusuru var. Herkesin derken benimki daha beter olabilir. Çünkü çok bildiğim halde yaparsam tabii çok daha büyük günah olur. Ama o ayrı bir şey. Şimdi burada biz hangi yazı okuyabiliriz? Hangi hocayı dinleyebiliriz? Kime fetva sorarız? Biz milletin karşısına geçmişiz. İnsanları yönlendiriyoruz. O başka o başka. sen istediğin kadar evliyat için. Böyle bir şey yazarsan, böyle bir şey konuşursan, ben mecburum ki bu inanç insanı kafir eder. Demek durumundayım. Ne diyeceğim yani? Efendim tabi bu internetler şunlar bunlara da çok yayıyorlar her şeyi. Bu sefer kimi doğru anlayan var, yanlış anlayan var ama başının sözünü doğru dinleseler bizim muradımız, maksadımız anlarlar. Bizim derdimiz üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil. ...buradan tekzip yaparsın... ...biz bu görüşte değiliz... ...burada böyle bir kaçak olmuş... ...halkımızdan, kamuoyundan özür dileriz... ...dersin, konu ne olur... ...kapan... ...Yahudilerle Amentü'de ittifakımız var diye yazı yazdılar bir kere... ...Yahudilerle Amentü'de ittifakımız var diye... ...bu kadar ortalığı koparttık... ...yahu aynı köşede insan ne yapar... ...halkımızdan özür dileriz... Böyle ...bunun maksadı aşan bir beyan oldu... ...veya şundu veya bu... ...bu denir değil mi şimdi... Erdem budur, fazilet budur, şeref budur. Kendi yaptığın şirk sözü varken tarihsiz beyan oldu diye karşı itham etmenin bir manası yok ki. Tevbe kapısar çık, edersin, tekzim edersin, tahsiye edersin. Ama ve lakin savunursan, savunursan, boğulmaz. Yani hatada ısrar, daha büyük bir günah beraberine getirir. Allah mavur. Hele ki ehvaz-ı ısrar edilirse ben orada yazımda ne dedim? Dedim ki bir insan Kur'an-ı Kerim'in içinde olan her şeyi bilmeyebilir. Bugün hocayı müftül diyenlerin çoğu bile Kur'an'daki bütün ayetleri biliyor mu? Bilmez. Dolayısıyla bu dizide böyle bir laf geçmiş olabilir. Bilinmeden. Yani bu herkesi kapsamıyor ki. Yani o bütün yöneticiler herkes bundan sorumlu diyor ki. Orada o program yapar. Burada bu gelir konu olur. Öbür program yapar. Olup durmaz. Burada herkes her şey biliyor demedik biz. Ama burada bir yanlış oldu diyoruz. E bundan dolayı efendim insana kafir denir hemen? Denmez. Biz kimseye hemen kafir demeyiz. Ama ne yapılır? Bak bu söz şu ayetlere ters düşüyor. Bu durumda insan böyle inansa kafir olur. Bu ayetlere inanmak lazım. Kafirler ne kadar iyilik yapsa da ahirette ecirleri yok. Ayetler bunu söylüyor mu? E sen de dersen ki, Allah kimsenin ecrini zayi etmez yani gavurlar hakkında gayrimüslimler hakkında dersen yani ahiret hakkındayı diyorum çünkü cennette buluşacak mıyız diyor ya soru o. Dolayısıyla bu Kur'an'a olmamıştır. Bunu bilmemek olabilir. Ama doğrusu söylendikten sonra anladın mı şimdi? Yine de bunda ısrar edilirse bunun hakkı yok. Şimdi mesela adam sokakta birbirine konuşurken iki müslüman biri dese ki işte Uzeyr aleyhisselam 100 işte sene ölü kaldı sonra Allah onu diritti falan falan dese mesela anlasın. Öbür dese aman ne palavralara inanıyorsun falan. Hemen şimdi biz buna vah canlı oldun demeyiz. Niye? Desi, Kardeşim yani sen bilmeyebilirsin. Bakara Suresi şu ayette ne anlatıyor falan. Hemen ne demes lazım? Estağfurullah iman tazeleyi. Vay Kur'an'da varmış ben palavra zannettim. Cahiliyimden Allah'ımı affet ya Rabbi. Tamam bunda bir sorun. Ama şimdi Kuran'da olsa da böyle şeylere inanılmaz falan. Dediği zaman ne oluyoruz? Hep biz de bunu anlatıyoruz yani. Sen cahil olabilirsin. E biz de sana burada diyor doğrusu bu. Buna müdafaa savunmaya geçmemek lazım. Özür dileğiyle estağfurullah demek lazım. İnsanlardan korkmamak lazım. Hakkı söylemek lazım. Fela tıkşıhın lakşıhın. Şimdi demek ki efendim Korku en çok kimde olmuş Kimlerde? Alimlerde. Hakkıyla ancak kim korkarmış Allah'tan? Celle Celal. Alimler. Niye? Allah'ı en iyi bilenler. Ama bu illa demin dediğim gibi hani derler ki hayız nifas ilmi derler. Hani zahiri ilme. Hayız nifas ilminden bahsedilmiyor. Allah'ı bilme. Marifetullah, haşyetullah, mevhafetullah. Bu ayrı bir şey. Tabi zahiri ilimsiz olmaz. Ama her zahiri ilim tahsilinde de bu kazanılmaz. Muhammed Mustafa <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnne etkakum ve alemekum billahi ene Allah'tan en çok korkanınız benim. Ama peşinden ne diyor? Allah'ını en iyi bileniniz de benim. Yani bu ayetler nasıl muhafık düşüyor? Çünkü Allah'ı en çok ben biliyorum ya onun için en çok korkan da benim. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Maşallah, sallallah, maşallah. rüzgar çıktı mı ne yapardı? Fırtına hemen camiye koşardı. Mescit ev, evinin içinde hemen çıkardı. Evleri küçük yerler, anamı falan böyle geçiyor. Yer yok yani. Hemen camiye çıkar. Yoksa sünnetler nafileler. Evde kılmak faziletlidir ama hemen camiye çıkar namaza dururdu. Salatul Hav korku namazı var. Efendim. Allah hayal vardı. Hani kasırgayı durdursun. Deprem o zamanında olduğuna dair biri var bilmiyorum mesela. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında oldu. Ne zaman bir tehlike oldu? Ne yapardı? Namaza koşardı. Bütün peygamberler sıkıştıkları zaman, dara düştükleri zaman, namaza koşarlar. Yani şimşek çaksa, gök görüntüsü, hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikir ve namaza koşardı. Çünkü Allah'tan çok korkuyor. Hatta derdi, korkarım kıyamet mi kopacak. Hangi kıyamete daha var olduğunu biliyordu ama o andaki e benim gürültü, patırtı en çok kime etkilerdi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkilerdi. Neden? En çok Allah'a o <gülüyor> biliyor. Yani Allah'ın gücünü en çok o biliyor. Onun için en çok o korkar. Şimdi de mesela bakarsın e, ortalık zelzele olsa küçük çocuk anlar mı? Ne? Bize sallanıyorum zanneder. Değil mi? Evet yani biraz çocuk yeni yürüyen bir yaşında. Anlar mı? Ancak anası ağlayınca o da niye ağlıyor? Diye ağla, Ama kimse bir etkilenmese o çocuk korkan kormaz. Ama büyük korkar. Neden? E, Düşünür ki bu kafama yıkılırsa altta enkazın altına kalırım, aç kalırım, suzul kalırım ölürüm, kırılırım. Yani çocuk bunu düşünmediği için yani tehlikenin boyutunu bilen korkar. Veyahut da mesela, buna nemçel verelim. Adamın biri geldi sana, Çek şuradan araban dedi mesela Sen de dersin sen çek. Kimsin sen? Ama polis gelse he? Sayarsın he? Komiser gelirse kaymakam vali sivil olduğu için belki tanımazsın. Ha sivil geldiği vakitte tanımazsın. Hatta adam padişah tepkili kıyafet yapsa e gerise memleketi dükkanları teftişe adama pilav etse adam da ona cevap verir. Ama öbür türlü padişah olduğunu bilse, ne kadar hürmet eder? Bilmeyince daha geçer. Bu böyle. Allah'ın kudretini bilen korkar. Bilmediği zaman da, sen alak, Allah'a inanıyorsun? Haşa. İnkar ediyor bile. Onun için korkmak lazım. Allah'ın Celle bu yüce mıkamını bilmek lazım. Böylece hidayete, rahmete ermek lazım. allah Teala Kur'an-ı Kerim hidayettir buyuruyor. Yol göstericidir, rehberdir, rahmettir. Allah'ın acımasının eseridir. Ama kime? Bakın ağaç-ı kerimede Arap ne buyuruyor? Hüden, büyük bir yol gösterici. rahmetün Allah'ın rahmetinin en büyük tezahürü. Kim için? O kimseleri çünkü onlar يَرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ Rablerinden korkarlar. Şimdi ben Allah'tan korkmayana Kur'an hidayet olur mu? Kur'an'da bir rahmet olur mu ona? Mas. Bütün ayetleri okusan baştan aşağı, bazıları dinlese, Allah korkusu yoksa tesiri olmaz. Efendim, Allah korkusu efendim neye sebebiyet veriyor? Allah'ımızın rızasına sebebiyet veriyor. Ne bu sallallahu Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Karşılıklı rıza üzere. Rabbim nasip eyleye. Amin. Amin. Kimler bu? Velike bu makam, karşılıklı rıza, Allah onların amelinden, itikadından memnun olmuş. Onlar da Rablerinden gelen mükafatlardan memnun olmuş. İnşallah bize de nasip olsun. Amin. Ama herkese bu makam verilmez buyuruyor Rabbim. Limen, xüsni ya Rabb'e kim Rabbinden korkuyorsa hem de görmeden, eldeyin eksiyor Rabb'on Onlar geliyor Rablerinin kıyabında yani mevla kayıtte de değil mevla hepimizle beraber ama biz onu görmüyoruz. Rablerinden onu görmedikleri halde korkarlar. Ömrün sonunda kıyamet kopacak diye de titril titril titre. Yani Kıyamette ne Kendi kıyametimiz var, onun geliyor. O çok düşündürmesi lazım. Korku vermesi lazım. E'lemum billah eşedduğum lehu haşye Resulullah Allah en çok bilen kimdir? Allah'a en çok bilen. Demiyoruz tefsiri en çok bilen. Öyle deseydik, şimdi hemen mesela tefsir sahasında dünyada en ileri kim mesela birini buluruz. Alimler var dünyada meşhur. Değil mi? hadisi en iyi bilen. Geçen buraya Muhammed Davam Hoca gelmişti hani beyaz sakallı bu ara konuştuğunda yani dünyadaki en büyük hadis alimlerinden diye. Hani şu Allah'a en çok bilen sorun olur. ya bunun da bir şeyi ne yok? Tespiti için bir imtihanı yok. Bakarsın Allah'tan en fazla kim korkuyor? Allah'a en fazla kim soruyor? Bunun da alameti nedir? En çok ben korkuyorum demek değil en fazla haramlardan, mekruhlardan kim sakınıyor? Haram olarak, mekruh. Hatta mekru olarak şüpheli. Şüpheliden bile ne yapıyor? Sakınıyor. Bu sakınma neyi gösteriyor? Bu adam Allah'ı çok iyi biliyor. İşte biz de ölçü ona göre yapalım. Biz Allah'a ne kadar biliyoruz? Ondan ne kadar korkuyoruz? E şimdi Allah'tan ne kadar korkuyoruz? Bunun da bir ölçüm cihazı yok. Bunun da tespiti neyle yapılıyor? haramlardan ne kadar sakındığımıza göre yapılıyor. Ama illaki bir günaha düşerse O başka. Kullar günahsız olmaz. O halde alim kimdir? Allahu Teala'dan korkandı. Ne demiş şair Allah'ın dostları alâ kadri ilmil mer'i ya'zumu kawfû fe la illa min minallâhi kâifû fe aminu mekrillâhi billâhi cahilun ve gâifu mekrillâhi billâhi Adamın ilmi ne kadar artarsa Allah'tan korkusu o kadar artar. Allah'tan korkmayan hiçbir alim yoktur. Yani o alim demek değildir. Korkmuyorsa alim değildir. Allah'ım bana, Rabbim bana bir efendim istidrat yapabilir. Bir e, azap gönderebilir. E, benim imanımı alabilir. Allah muhafaza. Benim bu hidayetimi karartabilir. Bundan devamlı tetikte korkuda olmak lazım. Kim bana böyle bir şey yapmaz diye garantide kendi görüyorsa, bu Allah'ı bilmiyor. Ne oldu Bela Mibni Bağur'a? 400 sene ibadetten sonra kafir olarak ölmedi mi? 400 sene ibadetten sonra. Onun bir kıssası var, uzun uzun. Anlattım bir, bir kere. Efendim, Kur'an Kerim'de geçiyorum. Hem de ne kerametler vermiştik ona diyor, yılan deriden çıkıp Bıraktığı gibi orada dinden imandan çıktı gitti diyor Kur'an. 400 sene ibadet, İsm-i Azam'ı buluyor, duasıyla göklere iniyor yani. Ama adam gitti kâfir. İblis 20 bin sene gökte yerde secde etmedik bir karış bırakmamış. Hep Allah'a ibadet. Ne zaman Adem Aleyhisselam'a secde emrinde bir haset, bir kıskançlık yüzünden secde etmeyerek kâfir oldu. Hatta ibadet ediyordu tam. Kendi seccadede Allah secde ediyor. İbadet üzerindeyken Fakur binafeynine görev Çık cennetten Sen kovulmuşsun Kıyamete kadar lanetim üzerine olsun dedi Allah Halbuki İbni Soğan'da Allah'a secdedeydi Ama Emrettiği yere Secde etmedi Sen bana secde Benim dediğim yere secde et. bakalım şimdi Tabi Adem Aleyhisselama tapınma anlamında değil O kıble olarak yani Ona dönme anlamında. Kabul etmedi ben Allah'a dinlerim ama dedeni dinlemem. Nasıl işte? Ben seni sayarım ama dedeni yapmam. Yani bunlar hareketler. İşte iblis hareketleri. Ama kuruz. Hiç olmazsa direnişe geç diyelim. Pişman olalım. İstiğfar edelim. Boyun kıralım. ya Yarabbi diyelim. Hadi bir de var ya ben dinlemem. Yok Muhammed ne hareketler. Sen kimsin? Ondan sonra namaz kılsan da hacca gitsen de Allah seni kovar. Bana bir şey yapmaz dersin. Bir de baksana Evliya adam son nefeste kafir ölür. Bu herkes için geçerli. Ama kim Allah'ın azabından korkuyorsa Allah'a bilen ancak odur. İstediği kadar büyük kerametlere ersin. Hepsinin korkusu neydi? Son nefes iman mı? Ölebilir miyim? İşte Alaedir Efendi Hazretleri, Kardeşi Sallallahu Yüz küçük yaşında Gelen gidenden dua isterdi. Bu dedenin müslüf Hatimesi için dua edin derdi. Yani ne demek? sonu iyi gitsin. İmanla öleyim diye dua ederdi. Ne kadar büyük evliya olmuş ama tek korkusu son nefeste değil. Ya mübarek ben de bu kadar büyük evliyarsın. Sen niye son nefesten korkuyorsun ki? Çünkü sana şunu söyleyeyim. Varlığı çok olanın korkusu çok olur. Kazancı çok olanın korkusu çok olur. Allah'a değil Ben bir şeyden korkmuyorum. Mesela da bir şeyim yok ki. Neden korkacaksın? Sıfırı tüketmişsin. Ama şimdi evliya olan niye çok korkuyor? Kaybedecek çok şey var. Seni zaten kaybedecek bir şeyin yoksa, <gülüyor> Allah'tan korkmuyorum, <gülüyor> Allah'tan korkmuyorsun. Zaten imanın yok ki korkasın. İmanın yoksa zaten bir sorun yok. Evet, bir <gülüyor> cehennem yani. Hesap mesap da yok. Bir adam kâfir olsa ona ahirette hesap var mı? Sırat tehlikesi var mı? Nizam tehlikesi var mı? Niye? <gülüyor> Doğru cehenneme zaten, ne? Ama öbür türlü korkuyorsun. Sırattan tökezlenir miyim? aşağı düşer miyim? sevabım mı fazla gelir, nizamda günahım mı fazla gelir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana nasıl bakar, şefaat eder mi, Allah benden razımı değil mi? He gavru böyle bir soruyorum ki. Bir şeyin varsa korkarsın. Bir şey olmayan neden korkacak? Biz de ona göre bakalım. Varsa imanımız, namazımız, abdestimiz, bir şeylerimiz torbayı deldirmeyelim. Devamlı korkalım ki kaybetmeyelim. Korkmazsak gidermiş. Evet. Allah-u Teala ne buyuruyor mu? وَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Cennetan Rabbinin huzurunda hesaba çekileceğini düşünüp korkana bildiği iki cennet var. Bu Rahman sonrasında ne. bu nedir diyor mesela manası İmam Mücahit Hazretleri? Adam diyor günah yapmak ister tam planlar harekete geçecekken bir Allah aklına gelir Allah korkusuyla utancından o gülü bırakır diyor. Var mı bizde böyle bir durum? Yani ama her türlü imkan varken, bir türlü yapsa Mevlana Mesnevide ne diyor? Kahpe ipir diyor. ne demek o biliyor musun? Yaşlı fahişe demek. Yaşlı faaiche diyor. Zinayi bırakmasında ne yapsın diyor. İş bitmiş diyor yani. Mevlana. Ondan sonra ne diyor? Az dedilmiş tubaşı. Yani görevden alınmış memur. Artık güç ve nasıl alacak ki? Size görevi yok. Ondan sonra ben tevbe ettim. Değil. Elimde imkan var her fırsat doğmuş terk ediyor. İşte bu Allah korkusunun bir göstergesi olarak. Bize örnek oluyor. Efendim genç bir delikanlı abid ibadetli i̇bn Hacer Hazretleri heytemi olan, Ezzevacir isimli kitabının mukaddimesinde bunu naklediyor. Bir takva sahibi abid, camiden çıkmayan genç Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zamanında bir kadın buna aşık oldu. Bazı adam kadına aşık olur, bazı da kadın adam aşık olur. Kadın adam aşık olsa daha tehlikeli. Çünkü adam aşık olsa o kadar hile bilmez, yapamaz bekelemez. Kadın aşık olursa çok hile yapar. Züleyha Validemiz ne yaptı? Hapsa attırdı. Adam kadını açık olsa sevdiği kadını kaldırıp hapse attıramaz. Anladın Attırmaz yani. Ama kadın açık olup da bir de foyası boyası meydana çıkacağı anlaşılırsa kadında her türlü hile mevcuttur. Hemen şimdi kadın hakları bilmem ne ayağa kalkmasın. Ayeti gerili okuyayım da işin zor kurtarayım. İnne keyde künne azim. Ey kadınlar sizin hilemiz çok büyük durur Kur'an-ı Kerim'de. Hazır değil. Şeytan ne dur? İnyeke de şeytani, kana zayıf. Şeytanın hilesi zayıftır diyor. Anla da git işte. <gülüyor> Efendim, kadının aşık oldu, ee, işte cinayet elbette diş. Şu dur, bu dur. Adam kaçıyor, ediyor falan ama diye. Işte hile meselesi var ya bir bundanı getirir. şeyi. Ölüyorum der. Bilmem ne. İndak, indak gidersin kurtarma. Kapıyı kapatıp gel bakalım. <gülüyor> Mesela yani bu hile meselesi. Bir hile yaptı. Ondan sonra işte adamdan baş başa kaldı. Adamı kendine çekti etti. Tam yapacak Adam durdu dedi ki genç de. Fakat camiden çıkmazmış. Takva sahibi bir delikanlı. O anda Allah'ın huzurunda ben çıkacağım yarın mahçerde. Allah'ın huzurunu düşündüğü anda bayıldı düştü. Allah korkusu. Nasıl bayıltıyor onu ya? Kadına baktık ki şimdi bu burada bayıldı kaldı. Ne olacağı da belli değil. Üzerime kalacak iş. Diye Çıkattı onu kapıya. Yani çekti onu kapının önüne koydu. Kapattı kapıyı. Bu sefer babası geldi çocuğun. Götürdü eve. Çocuk üstte ayıldı mayıldı ama sarardı soldu, titredi, mitredi vefat etti. Bu yaşanmış bir şey. Ben öyle Dizilerdeki gibi kurgu kur roman anlatmıyorum ha, uydur uydur göster. Burada ben kitaptan okuyorum sana. Ezzevacir çok mühim bir kitaptır. Çocuk ubat etti, işte tevhid-i ettiler yani işte, yıkatılar ettiler, kefenlediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında olur bu. Hazreti Ömer Efendimiz geldi, mezarın başına artık namazı kılındı. Tam gömecekken ne dedi? وَلِمَنْ غَعْفَ مَقَانَ رَبِّي كَنَّةً Çocuğun kıssasını tabi duydu babasından işte orada yayıldı bütün Medine'de. E gidi dedi delikanlı sen. Rabbinin huzurunda duracağından korkana iki cennet var dedi. Allah. Sen Allah korkusundan öldün dedi. Ne iştir Allah korkusundan ölmek var ya insanlar ne demiş ya. Bir de bize bak. O anda kabirden ses geldi. Allah Allah. Kabirden nidâ İnnallâhı kıp atânîmâ ya Ömer ve atânir rıza ve fevkâr rıza Ey Ömer Allah iki cenneti de bana verdi esas rızasını helal etti rızasının fevkinde demeldi Ya vazgeçmek lazım bazı şeylerden ya. feda edemiyoruz ya. bu nefsin alışkanlıklarını bırakamıyoruz Allah'ım bıraktır bize ya Rabbi. Ne kadar kötü huyumuz varsa ikrah ver ya Rabbi. Amin. Soğukluk ver ya Rabbi. Amin. Bu halde kazandır bize ya Rabbi. Amin. Bu zihadı becerdir bize ya Rabbi. Allah'ım sevmediğin razı olmadığın işlere karşı soğukluk ver ya Rabbi. Amin. Kendi tarafını tercih ettir ya Rabbi. Soğuklu kalplerimize galib eyle ya Amin. Ya Rabbi de Amin. Mübarek cuma gecesi sümletin. Allah'ım salli ala ve sellem. Allah'ım bir hakkı sevdiği şey Muhammed. Ne kadar sevilmedik. Mekruh işlerimiz var. Kimimizin haram işlerimiz var. Allah Allah aramızda. Ya Rabbi bize. Bizi uzak et ya. Hayır. Ne diyelim? Verdiklerine veriyor. Kazanan kazanıyor. Harun Eşit bir gün bir mevzuda yemin etti ben cennetliyim diye. Ya işte insan böyle. Sonra dedi ki ne olacak ki? Yemin etti. Künah Ne bileyim. Alimlere sordu falan. Kimse fetva vermedi. E, i̇stersen şey emir yani o zamanki halife. Hiçbir alim, o zaman böyle dalkavuk, yalaka, yağcı alim yok ki. Vallahi o da yemin eder ki cennetliksin, mübarek sen ya. O da yemin eder, diye. öyle hocalar var şimdi. Yalaka çok. Şimdi bütün alimlerden birisi bile sen cennetliksin diye fetva vermedi. Sen ne dedi, nasıl yemin ediyorsun, ne, neye göre yemin ne ediyorsun, talife da Dediler ya mübarek dedi başıma böyle bir iş geldi işte insan konuşuyor işte bir atıyor yani ne yapacağız şimdi dedi. O zamanki halifeler de Allah'tan korkuyor bir fetva soruyor yani. Şimdi zaten hiç ne dersen de. Dedi. Dediler İbn-i Semmak Hazretleri var. Büyük alimdir belki onda bir çözüm olur. Dedi efendim böyle bir durum var. Efendim dedi bir günah yapma imkanı buldunuz da sırf Allah korkusundan dolayı o günahı bıraktığınız oldu mu dedi İbn-i Senmak dedi. dedi oldu dedi birinin dedi bizim komşulardan biri ben gençim de halife malife değilken bir komşunun cariyesi var kızı vardı ona aşık oldum dedi çok sevdim ben de delikanlıyım sonra dedi fırsatını buldum tam zina yapacaktım her türlü imkanım var cehennemi düşündüm Zina'nın büyük biri olduğunu düşündüm, korktum, çekildim. Bu çok önemli bir mesele. Ama sakın siz böyle o duruma kadar getireyim de oradan geri dönelim de falan bir numara cennetlik olayım numarası yapmayın. Sizin kiren tutmayabilir ha. <gülüyor> ondan sonra cennet dibine? Sen ondan sonra İbnü's-Semak da kurtaramaz. Kartesallahü Aşıro. Yani şimdi bu, bunlar şimdi tecrübe için size anlatabiliyor ki deneme mi yapın kendinize. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Vardı böyle kafalı insanlar da onun için. Hepinizi kastetmiyorum ama böyle uyanıklar çıkmasın ha. İbn-i Semmak Hazretleri dedi ki Allah'u Azze ve Celle ne buyuruyor? Estağfirullah Ve emmâ men khâfe mekâme rabbihî ve nehen nefse anil hevâ fe innel cennetel mevâ kim ki Rabbin huzurunda duracağı günden korkar, nefsini kötü arzusundan engellerse söz veriyorum şüphesiz varacağı yer cennettir. Dedi ki bu ayete göre dedi seni kurtarabiliriz yani ama dedi bu dedi şimdilik. Yani sonra yine bozulursun. Yani demek istedi ki ölene kadar bir garantisi yok. Ama böyle bir şey başına geldiği için bu ayete girersin. Şimdi mesela ben arada diyorum size yemin etsek başımız ağrımaz. Şimdi biz neredeyiz? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyler mi? Ağır. Haşa, sayı hadis. Hadis sayı olduktan sonra yemin et korkma. Ne buyuruyor? Ben var oldum bir yâdıl cennet cennet bahçelerine yolunuz düşerse istifade edin. Hımar yâdıl cennet. Cennet bahçesi nerelerdir? Ve cehâd ilim meclisleri. Bura ilim meclisi mi? ne yani, film meclisi mi? Ağır. İlim meclisi işte. Ayet artık okuyoruz kaç tane. E, i̇lim meclisi olduğu vakit ne diyor hadis-i şerif? Cennet bahçesi. Buna şimdi biz cennetteyiz desek, yemin etsek, başımız ağrı mı? Ama cennetli kiz diyebilir miyiz? Evet. Diyemeyiz. Neden esin? burada bir saat sonra, yarım saat sonra çıkıp gidiyorsun. Ondan sonraki bilir Burnunu nereye sokacağı? Ben ne bileyim. Şimdi cennetteyiz başka? Ahirette cennetliyiz diye söylemek başka. O devam ister, sebat ister, istikamet ister, son nefese kadar muhafaza ister. Ben onu ne bileyim ki? Kendim hakkında bilmeyen senin hakkında ne bileyim? Allah'ın Cennet'i herhalde kaymaktan kaymaktan Aa. muhafaza eylesin. Evet. Yuslan üzere ölebilirsen durum bu. Ama Allah'tan korktun bir kere böyle bir cinayi bıraktın. Cenneti kazandın. Ama sonra bu korkun devam ettim et dedi. Bu korkun halin devam ederse ölünceye kadar bu Allah korkusu seni kebair günahlardan küçük günahtan kimse kurtulamaz. Peygamberler dışında. Küçük günahtan kimse kurtulamaz. Ama büyük günahlardır mevzu. Büyük günahlardan seni bu Allah korkusu ee, geri bırakırsa efendim cennet sana sözdür. Sen sözünde durursan Allah sözünü bozmaz. Bu kadar basit. Ama sen sonra işi bozarsan da bir günahtan sakındın. Ama sonra başka günaha düştün. Günahkar olarak Allah'ın zoruna çıktın. O zaman bakılır. Müslüman olarak öldün mü? Ölmedi. Müslüman olarak öldünse Allah ceza verir mi vermez mi? Allah'a kalmış. İmanını kaybedersen ebedi cehennem o kesin karar Kur'an'da söylüyor. Ama imanlı ölen ne kadar günahkar da olsa Allah dilerse acaf eder isterse affeder. Adi kerimeler. Ya ve inşa. Dilediğimi bağışlar. <gülüyor> Dilediğimi acap eder. Ama bu kim hakkında? Müslüman olarak ölenler hakkında. Şimdi sen bu ayeti efendim, kafir olarak öleni okuyabilir misin? Adam papaz ölmüş öbürü de diyor ki efendim ya git cehenneme diyor mesela birisi diyor ki öyle deme. O da diyor ki niye demeyeceğim diyor bu papaz yani kafir olarak ölmedi mi diyor ha dese ki bak dese ki belki imanını gizliyordu belki müslüman olarak ölmüştür desek bunda bir doğru payı var mı? Allah. var ama diyor ki ya Allah buyurdu ki diyor istediğimi affederim istediği azap ederim dedi diyor. şimdi bu bu ayete uyur mu? Bak ne kadar sapıklık yapıyorlar ya. ha gizli müslüman da, da öldü de. ona bir şey deme kafir olarak ölenin affedilme payı var mı hazretten? niye? اَنَّ اللّٰهَ لَا اَغْذُرُهِ اِشْرَكَ بِي Bir aleti okuyorsun da bektaşı gibi öbür ayetini okumuyorsun. لَا تَكْرَبُ السَّلٰهِ diyor namaza yaklaşmayın. Diyor niye namaz kılmıyorsun e, dede efendi? Diyor ki ben Allah buyuruyor namaza yaklaşmayın. Ya kardeşim ilerçini oku ya bana ne diyor? Burayı anladın mı? Diyor yine nasıl geçelim diyor. Daha buradayız diyor. Niye? وَاَتُمْ زِكَارَا ilerçi diyor ki sarhoşken de namaza yaklaşmayın. Orayı okumuyor. Allah dilediğimi affederim deyince cevabı da affederim demedi ki. Öbür ayette ne diyor? İnnallâh ne gibi. Bana şirk koşana diyor. Ha affedebilir başka ama affetmeyeceğine karar vermiş. Şimdi o karar bozulur mu? Efendim İslam üzere ölmezse kesinlikle cehennemlikte. Artık onun hakkında şey var mı? Bir acaba bir tereddüt Belki Allah acır, falan ya Rabbim onlara merhametten hisse severmeyeceğini bildirdi. O zaman Allah'ın yalan beyanda bulunmuş olması icap eder ha. Şabe Kur'an'daki ayette yalan beyanda bulunmuş olması icap eder. Böyle bir şey düşünülür mü ya? Belki de affede. Nasıl belki de? Öyle yerde belkisi yok. Ayet var ya. Ama bizim millet ya ne kadar acayip konuşmalar yapıyorlar. Bir görseniz ya. Ne cahillikler ya. Şimdi, Allah korkusu, ders yok, bayt yok, insanı kurtaracak. Bu üstteki adil şeriflerden bir tane alalım. Fela hümmün cihad üç şey insanı kurtarır. El adliu fil kababı örüyor. kendi adaletli olacak. Sevinçli kendi adaletli. Olacak. şimdi adam memnun, meşru, rahatlamanda adalet. Kafası bozuldu mu, kızdı mı falan? Raydan. Çıkarsa bu kurtaramaz. Ve kasbûl filfakri ve alginâ, iktisat tasarruflu olacak, israfa kaçmayacak. Ama fakirken de tasarruflu olacak, zenginken de tasarruflu olacak. Fakir zaten tasarrufa mecbur yok ki. Ama zenginken esas mülk olan israf yapmamak. Bu hoşetülallâhi fil siri ve alâni. Allah'tan korkmak. Nerede? Gizli yerde. de. Yani açıkta herkes tabi Allah'tan korkar, kadına bakarken bir çocuk baksa hemen gözünü çevirir ayıp olur diye. Ama kimsenin görmediği yerde Allah'tan korkacak. Bunlar adamı apa yapar? Kurtarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يَمْ قَلِّبَ الْقُلُوبِ kalbi ala dinik, Ey kalpleri çeviren Allah kalbimi dinin üzere sabit eyle. Böyle dua yapardı, özellikle akşam namazının sünnetinden sonra bu dua yapardı. Dualarım kitabımda kaynağı var. Bu yapardı dedi ki sahabe ya Resulallah sen de mi korkuyorsun? Yani kalbimi sabit eyle demek? Kaydırma. Sen de mi korkuyorsun? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ve ma yu emminuni vel kalbu veyne uslu ayni nesabi'in rehmani gallibu kayfe eşya'in şahin kuymu ve kahve ve inşahin Ben nasıl korkmayayım? Bana kim güvence verdi? Halbuki güvencesi var mı? Vah. E bir de onun güvence verdikleri de var mı? Vah. Ebu, Filcin, Ebu Bekir cennettedir diyor. O da güvence vermiş. Karanti. Ama ne diyor Hazreti Sıddık? Bir ayağımı cennete atsam yine korkudan vazgeçmem diyor. Ya derlerse çek ayağını geri. İki ayağımı atarsam kapıyı kapatsam ancak o zaman diyor neden? Cennete giren çıkmayacağına söz verdiler. O zamana kadar söz yok diyor. Halbuki var. Ama korkmak lazım. Kalpler Allah'ın kudret elindedir. Kudret parmakları arasındadır. Onlar istediği tarafa çevirir. Sabit kılmak isterse sabit kılar. Kaydırmak isterse kaydırır. En sağlam adam, hacı hoca geçinen adam, baktın ki bugün kaymış. Ehli sünnet dışına çıkmış, hatta din dışına çıkmış. Var böyle hocalar şu anda. Millet onları on sene evvel ehli sünnet imamı olarak görüyorlardı. Şu anda onlar mürket olmuş durumda. Yahudilere iman şartı bir diyor. Allah ya, peygamber Yahudiye Kırslanan Müslüman olun demedi diyor. Böyle bir istiralar. Kalene. Ondan sonra da diyor ki bana istira ediyorlar. Ben öyle şey demedim. Adam birisi öyle dedi ama bizim uyanıklardan biri de dedi ki doğru dedi demedi dedi. Kitapta yazdı dedi. Bizim de çok uyanıklar var. Hemen veriyor cevabını. <gülüyor> demedi diyor. Kitapta yazdı. Teklip et yok. Hadi çıkalım tartışalım. Yok ben önce bana iftira atma diyor ben iftira attım ya? sen kitapta bunu yazarsan ben bunu demir cittim i̇şte Allah kaydırıyor diledimi kaydırır dilediğini sabit kılar ama ben kime reddiye yapıyorsam şu adamın şu görüşü yanlış diyorsam efendim şimdi isimlerini zikretmeyeyim Bayağı bir çarşaf liste olur ama lakin bizim bunları hakaret etme hakkımız var mı yok insan olarak şahsiyetlerine herkese saykımız var ama bu görüşlere saykımız yok Öyle mi? Evet. Ama bunlara karşı kesinlikle efendim e, nümayiş yapmak yok ben bağırmak, çağırmak bir toplantı konferans var e, buna karşı müdahale etmek veya bir konferansa kasıt ya bu adam ehli sünnet dışı konuştuğuna e, kanaat getiriyorsa gidip dinlemezsin öyle mi? E gidip de ben orada itiraz edeyim. Öyle şey olmaz. Şimdi orada sen itiraz et öbürü sana otur demeye kalkar. Olay çıkar. Bunlar asla uygun değil caiz de değil. Biz kimseye böyle bir şey öneriyor muyuz? Önermiyoruz. Biz de diyoruz ki bir eyle el-i şiddet dışı insanları gülmemeyin. Öyle diyoruz değil mi? Sen gidip de orada olay çıkart diyor muyuz biz? Haşa. Bak şimdi bu hafta böyle yazılar çıktı. Bazı konferanslar olmuş. Birileri telefonu onu getirmeyin, bunu götürmeyin. Kardeşim, minnebette hürriyet var, özgürlük var. Sen cavallık lafını sormuyorsan ben de bunun cevabını İslam'a göre verme özgürlüğüne sahibim. Kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Ama ilmi reddiyelerde delillerin çatışması var. Buna da kimse o yapacak ama sen yapamazsın diye bana diyemez. Dese de dinlemem diyorlar da zaten. Dinlemiyorum. Ama asla şahsi hakaret yok. Yahu yaşam duruyor öfkülde o kadar neler dedim ya. Yirmi sene neler dedim ben bu adama. Demediğimi koymadım ya. Adam şimdi benim etediyor adam gibi adam dur diyor, sağlam dur diyor. Bakma sen ona diyor. Tahviz vermez diyor. Düşmüşlerle itibar, itibati yok diyor. Bütün televizyonlar da söylüyor. Kaç tarafta yazdı ya. Şimdi bu o ne cinkiler? Bu Ne ha? Yani biraz faziletli olun, biraz erdemli olun ya. Yanlış yapıyorsun. Söylüyorum. Ne ha? Yani şaşırdım kaldım hakaret etmiyor ama ona biraz hakaret de ettim o zamanlar ediyorduk yani şimdi tabi hapisi boylayınca hakaretleri bırak durdurduk hakaret yok hapisi boylayınca anladık işi kaçmayacak oldu hakaret etmiyoruz ama sen bu dedin mi dedin yanlış dedin niçin al ayet sana al hadis sana ben şu anda öyle yapıyorum değil mi öyle yapmasam dergiden ettiğe niye yazın kitap niye çıkarayım hakaret bedava yapılıyor biz ilmi konuşuyoruz. Size diyoruz ki siz bu el akımlara karşı mücadele vermek istiyorsanız bizim yazdığımız reddiyeleri dağıtırsınız. Dinli, efendim bizim e, atılan sohbetlerimizden bölümler var, o konularda. Onları insanlara gösterirsiniz. Şunu dinle, şunu dinle. Şunu. Budur. Yapılacak faaliyet budur. Sakın ha! Allah isterse kaydırır, isterse sabit kılır. Allah onları da ıslah eylesin. Amin! Hidat eylesin. Yeniden döndürsün, el-i sünnete Biz duacıyız bedduacı da değiliz. Kimsenin kendime girmesi bizi memnun etmez. Ama böyle yanlış görüşler hoca kılığında kisvetinde millete sunulmaya başlandı. E mecburen e, bu kardeşlerimiz bizi Allah için gelenlere de biz bunları uyarmak durumunda kaldık. Aksi takdirde e, Mustafa İslamoğlu meselesinde iki sene kadar evvel e, ben, hiçbir bilgim yoktu ben bu adamın görüşleri hakkında. E çünkü ben milletle uğraşmıyordum ki. Uğraşmıyorum yine de. Ama buraya kağıtlar gelen hani böyle kağıt geldi. Hocam işte onu tefsir dersine gidiyoruz, gidebilir miyiz? Hatta ben buradan, bir hatırlar buradan? Dedim ki bunu bir inceleyeyim, bu kimdir? Cevap da veremedim ilk. Çünkü e, bilgim yok, bilgisizce ben burada ona gidilir, buna gidilmez diyemem ki. O arada incele ettim. o bir Yahudileşme diye bir kitap. O zaman bir gazete dağıtmış, İslami gazete. Bir yazdı kaç sene evvel. Kitaba bir baktım, birkaç yerde oo, Hays kadın camiye giremez diyen müstehitler Yahudilere meyletti diyor. Falan ona baktı müstehitle ve herkese Yahudi Yahudilere meyletti diyor. Ondan sonra incele incele baktık ne kader var ne şu var ne bu var. Red diye red diye uğraştık bu kadar zamandır. Ama biz bilmeden evvel burada cevap bile veremem. Dedim kardeşim kağıda soruyorsun ama ben bu kişinin görüşlerini bilmiyorum. Bir cevap veremedim değil mi? İnceleyince dedik ki bu böyle bu böyle. Ama şimdi burada mesele meydana çıksın. Yoksa ben yine çıkayım olmamalı. Ben yine çıkayım olmam. Halk meydana çıksın, ben el kalayım. Onlar el üstünde yere konuşsunlar, ben de gideyim sohbetlerine katılayım, dinleyeyim. Ben ki bir yapmam. Ben giderim dinlerim. Ama el üstünde bu hal olunca da mecburen şimdi çak kadınlardan, eee katılanlar olmaya başladı. Bu biz haber aldık. E, adam bilmiyor ki onun güzel tefsir anlatıyor diye biliyorum bu sefer biz de mecbur olarak ne yapmaya kal zorunda kaldık bu, bu, bu noktada itikadi sıkıntılar var bunların derste gidilmez e, bunu demek zorundayız çünkü kalkıyor hak bilmediği için gidiyor adam geldi dersten bir sabah usta benim evde çalışıyor nereden geldim şuradan e, ne anlattı bugün hoca dedim ben de o zaman ne tam bilmiyorum. talak suresinin tefsirindeymişler o zaman e, ne dedi üç kere boş ol desem pis ayılır dedi dedi Adam boş olmuş, onu bir talak saydırıp devam ettiriyor. Halbuki o zannetse de zinadır. Üç talak bir sayılır mı? E derler. Yani demek istediğim bu gibi meseleler var. E, şimdi ben bunları millete nasıl duyurmayacağım? Adam zina mı yapsın yani? Boşanmış şey Allah'ın dinine göre hoca öyle fekvarmış ona. Yok böyle bir şey. Üst kere dedim ne olur ya? Dolayısıyla biz Allah için konuşuyoruz. Orada kimsenin yani önüne geçelim de onu geri bırakalım da böyle bir şey yok. Kalpler Allah'ın elindedir. İsterse kaldırır, isterse sabit kıl. Allah kalplerimizi kaydırmasın. Onun için Allah korkusu fayda eder, etmez olur mu? Hatta ben size bir hadis-i şerif anlatıyordum. Bir adam çok günah işledi de ölürken oğullarına ne dedi? Ben öldüğüm zaman dedi beni yakın. Küllere, küllerimi de rüzgara bırakın. Vallahi dedi Allah beni eline geçirirse bilmiyorum. Allah eline geçiremez Allah dedi beni bir eline geçirirse hadi. bana öyle bir azap eder ki dedi, kimseye öyle azap etmemiştir ha. Nasıl Allah'tan korkuyorum bak. Çocukları da öldü, yaktılar küllerini. Bu Bukhari Müslüm hadisi ha. Küllerini de attılar. Kıyamet kopunca Mevla bunu çıkarttı mı? Gel bakalım. Ya Rabbi dedi ben senin huzuruna çıkmayayım diye neler ettim dedi. Yine mi beni buldu dedi ya. Hani yok olayım da kül olayım, mil falan. Öyle bir şey var mı? Fatıma iyi diyeceksin. Lazoli, Lazoli dedi. Parayı ver de dışarı çıktı, değil mi? Kursun efendi rahmet. Yedim, yedim lokantada giden geldim, papağan bağırıyor diyor. Lazoli, Lazoli, parayı ver de dışarı çık diyor. Kül konuşuyor diyorum diyor. Bir de baktım diyor. Papağan, nereden anladın Lazoli'umu diyor. Ulan bari ona öyle öğretmişler. Kül de olsan Lazoli diyecek. Yani o bilmiyordu papağan da. O da net geldi ona Rizeli diye. O da dedi nereden bir gün şaşırmış? O da sahtır bu bari ya da. yedi yedin yemeği, faturayı ödemeden çıkılır mı sen? Parayı ver de ne caracık diyor. Yaşamış etmiş her türlü günah, ondan sonra külünü savuramaya ben sihiriyim. Ben sihiriyordum. Gel bakalım. Ya Rabbi dedi, sen uzuna çıkmayayım diye ne hayrettim dedi ya. He? allah Teala yeryüzüne emretti. Bunun kürleri nerelerde Toplanan neresine karışmış, hepsi toplansın. Topladı Allah. Kalk ayağa bakalım, kalk. Niye böyle yaptın? Maha meleke alama sana. Dedi, haşyepüke ya Rabbi. Ey Allah'ım sen de o kadar korktuk o kadar korktum ki? Yok olayım gideyim dedi. Mevla dedi ki, sen hakikaten korktun dedi, seni affettim dedi. Sakın deneme yapma yine bak. Anlatamıyorum ha. Bu adam bilmiyor yakılmak, kül olmanın haram olduğunu, bir şey bilmiyor. Eski yani ilimsizlikten yapıyor. Ama Allah korkusundan yapıyor. Ben burada bu korku hakikaten vardı. Evet efendim. Allah-u Teala bu korkudan bize ihsan eylesin ki Ahim. ahirette bizi korkanlardan eylemesin. Resulullah sallallahu sen mirak gecesi Cebrail aleyhisselam'ı gördü ne dedi? İki aili gidiyiz. Gülerken görmedim. En cibrelim. Ne cevap verdi? Ahmed bin Hanbel'i vaat ediyor. Enes bin Malik'ten rivayetle "Ma hu ki meki'a iru, muld khu'lati'n cehennem yaratıldığı günden beri" demek ki cehennem ondan sonra yaratılmış. Burada da sanki öyle bir şey anlat tuk ama şurayı. Yani mikail'e sen melekler dağılmış. Cehennem yaratıldığından beri Mikail hiç gülmedi. Allah. Mikail Aleyhissalatu Allah bize şefaatini nasip et. Amin. Koca melek, yüce melek, meleklerin peygamberlerinde. Bir cehenneme girme tehlikesi var mı? Niye gülmedin? Evet. Yani korku şart, Kâb-ül Ahbar cehennem kıyamet günü. Bir gülleme gülleyecek, ne melek kalacak ne peygamber, her şey dizi üstü el Rabbi nefsi nefsi, la nefsi. Kendimden başkasını istemiyorum. Ya Rabbi beni kurtar diyecek. Bir korku kaptıracak. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne diyecek? Ya Rabbi ümmeti, ümmeti ümmetimi isterim. Allah Teala ona o fazilet ihsan edecek. Evet Allah'tan korkarsak, haramlardan sakınırsak, ürperirsek, titrersek kazanırız. Ne kazanırız? Kınahlarımıza mağfiret kazanırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve hep bir şu iman da zikrediyor. <gülüyor> Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh'ın hadisinden اِنَقْ شَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ الْخَشَّتِ Allah korkusundan bir kulun terisi ürperdiği zaman oluyor ha bir bakıyorsun böyle ama Allah korkusundan olacak öyle ha yoksa terliyken birden soğuk geldiği zaman olur öyle öyle değil akülerin tüylerim diken diken oldu neden oldu falan öyle film seyrederken değil öyle Allah korkusunda tüyleri ürperirse Tahtet anılubu, Kuru ağacın yaprakları nasıl dökülür bir rüzgarda, sonbaharda? O adamın da günahları öyle dökülüyor, bir anda sıfır oluyor. Yani Allah korkusun böyle kazançları var, kazandırdıkları var. Yine ne var? Ahirette iman var, günün var. Burada korktuğu için ahirette bir daha korkacak mı? korkmayacak. Ne buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? İbn Hikmal rivat ediyor. Bezzel rivat ediyor. sahih kitaplar, hadis kitaplar, muhaddisler. Hadisi kutsi. Ne demek? allah Teala buyuruyor. Ve izzetî ve celâli la ecmû abdi, abdî ve velâ amneyn izzin celâli hakkı için, ululunun yücelin başı için bir kula, iki korkuyla iki güvenceyi tattırmam. Bir araba bulundurmam. Ne demek dünya dünyada benden korkarsa kıyamet günü emin kılacağım. ve ida emine niyet dünya kabduyümelik ya Allah ben afede bana bir şey olmaz şudur budur dünyada benden korkmasa kıyamet günü korkutacağım Allah ya Rabbi kıyamet günü kardeş evvaea Allah diyorlar ki e, korku halinin ganebe çalması, fazla gelmesi eftal der. Yani İmam Rabbani diyor ki gençken korku arbatsın yaşlıyken ümit tarafı. Çünkü yaşlıyken ölüme daha yaklaşmış olur. Kimin önce öldüğü belli değil ama de, ekseri olmuş armut dibine düşer. Onun için yaşlılar daha fazla ölüyor. Yaşlıda ümit fazla olsun ki üst üzere ümitli ölene müjde var ya onun için. Ama gençlik halinde ki, genç en hemen hemen 40-50 yaşları bilen ne sayılır? genç sayılır yani 40-50'lere kadar korku hali ağır bassın ki neden günah yapmaya daha meyilli ve müsait olur kuvveti yerindeyken filen yapsın diye. İmam Rabbani Hazretlerimiz böyle bir e, denge sağlıyor. Ama korku halinin işte gençken diyelim şimdi hepimiz genç sayılırız yani 45-50'lerde kadar gençlik var. Bu korku hali ağır basarsa diyor ki sen korksan da ben azap eder, şöyle yapar, böyle yapar diye günahlardan, şüphelerden sakınsan da, ahirete çıktığında da, bir karşılaşsan, karşılatsan. Bu mu daha iyi. Yoksa burada ya af eder, çok iyidir, kerem sahibidir falan falan, bir de gittin azaba düştün. Bu mu daha iyi. Yine burada korksak daha iyi. Neden? Sonu iyi dersin. Sonu iyi dersin. Mühim olan ibret, itibar sonalı. Mahşerde güneş talan boyu yaklaştığı vakitte herkes gölge arayacak güneş şu talanın yerine gelmiş hem de bu şiddetle bu sıcaklıklar eğiliyor millet ama ölmüyor nereden çıkıyor kodası? göl oluyor ya sev'akim bu züllüullahi züllüye ve la züllüye illa züllüye yedik zümreyi Allah kendi gölgesine girdirecek Bugün başka gölge yok Onlardan birinde kimi bahsediyor? رَجُلُمْ دَعَةُمْ رَجُلُمْ دَعَةُمْ عَصُمُمْ مَ جَمَال فَقْعَا لَيْنِهِ Kâfullah. Hem zengin hem paralı, şey, güzel kadın, zinaya çağırdığı bir adam, ben Allah'tan korkarım dediyse, o adam da o gölgeye girecek diyor. Bukhari Müslüm hadisinde geçer. İşte bak, kıyamet günü de bu korku gölge sağlıyor. İsraloylarında bir adam adı El-Kifil. O peygamber Zülkifil değil. Normal bir adam. El-Kifil. Hiç bir günahtan sakınmazmış. Her gün işte bir kadın onu zinaya çağırdı. Efendim o da ona meyletti falan. Neyse tam zina edecekken bir titreme geldi. Bir ağlama geldi. Ee, kadın ağlıyor. Dedi niye ağlıyorsun? Dedi ya ben dedi bu işi hiç yapmadım bugüne kadar ama işte ben senden birkaç kuruş para koparttım diye muhtaç oldum dedi. Fakir oldum dedi. Param yok. Onun için ben dedi seni bu zinaya... Kabul ettim senendi. Ee, sen dedi şimdi Allah korkusundan mı dedi böyle ağlamaya başladın dedi ya. Ben dedi daha çok korkmam lazım dedi. Ondan sonra 60 binler mide de para verdi. Zina etseydi verecekti yani. Dedi ki al dedi. Hem zinayı terk etti, hem de parayı sadaka olarak verdi. O dedi döndü. Şimdi bile denk gelmemesi. Allah affedicek ya. Allah affedicek ya. O gece öldü. Eski ümmette Bir günah yaptığı zaman veya bir iyilik yaptığı zaman melekler kudret kalemiyle kapıya hatırlıyorsunuz. O çok meşhur bir şey. Kapıya yalır. Sabah bir de bakla Herkes görüyor. Kapıda ne yazdı? İnnallâhü teâlâ gafara lil kifri. Herkes cenazeye gitmeyecek. Öldü ya. En günahkar adam diye. Melekler kapıya ne yazdılar? Allah kifri affetti diye yazdılar. Neden affetti? Kimse haberi yok. Herkes şaşırdı. O zamanın Peygamberine haber mevla bildirince Peygamber beyan etti bunu. Dedi ki bu kişi affedil. Bu salyaviz de geçiyor. Onun için mesele nereye geliyor geliyor geliyor Allah korkusunun yerleşmesine geliyor. Onun için bu iş çok şeyler kazandırır hem dünyada hem ahirette. Ne buyuruyor Ömer Efendi Hazretleri? Men kafallah kafallah bunu külle şey kim Allah'tan korkar Allah her şeyi ondan korkutur. فَمَنْ لَمِكْرُفِ اللّٰهِ خَافَ مُكْرِشِي Kim Allah'tan korkmaz, o her şeyden korkmaya başlar. فُدَيْلِ بِعِيَازِ Büyük zat radıyallâhine buyduğur فَمَنْ خَافَ اللّٰهِ لَمْ مَدُرْرَا حَدْ Kim Allah'tan hakkıyla korksa, kimse ona zarar veremez. Amerika, Rusya, Birleş'e zarar veremez, vallahi veremez. Hakiki korksa Men خَافَ غَيْرَ اللّٰهِ لَمْ يَمْ Kim Allah'ın gayrinden korkar Allah'tan başkalarını sayar da Allah bırakır. Dünya beraber gelse ona fayda veremez. Kanser oldum. Kim kurtaracak? Dünyada başta bela gel. Kim kurtaracak? Bu kadar hastalık var. Kim? Hep doktorları topla. Kim kurtaracak? Ancak Allah fayda verir. Ancak Allah zararı yaratan Allah fayda yaratan Allah. kendi Celaluhu. Rabbim kurban olduğum her şeyi yaratan sensin. Biz de mübarek cuma gecesinde senden istiyoruz ki bize de kendi korkulu katlerimizde yarat ya Amin. Amin subhanarabbil aliyil ve rabbil ve salatü Muhammed ve Amin. Allahümün lâ sebekim, kervasiyeliküm nebûke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Euzubikim, serim, müstehâliküm nebûke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânü aleykül blâh. Ve lâ hevle ve lâ kuvvete illâhü illâhü illâhîl anîl adî. Ya arhamer rahim, ya arhamer rahim, ya Bizleri affeyle, Oradan dağılmadan salihler cümlesine ilhak eyle. Günahlarımızdan cehennem bu boynlarımızı azâb eyle sevdiklerimizle bu dualara ilhak ile Ya Rabbi, Ya Rabbi. Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Doğu Türkistan'da, Akdarar'ın neresinde? Mısır'da. Ee, Müslümanlar, ehl kardeşlerimiz zor durumdalar, zulme uğramışlar. Sürgüne gidiyorlar. Ee, Libya'da Müslümanlar ocakları ateş oldu. Ya Rabbi sen fazl kereminle bu kafirlerin kışkırtmalarıyla yanan, yakılan bu ateşleri söndür Ya Rabbi. Bu fitneleri durdur Ya Rabbi. Müslümanlara huzur ve rahatlık ver, ver Ya Rabbi. Vatanların da emniyet ve güvence ver Ya Rabbi. Bizim vatanımızı da, İslam vatanlarını da, iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle Ya Rabbi. Asker polislerimiz beni korudukları gibi, sen de onların muhafaza eyle Ya Rabbi. Ay. Eşkıya et teröristlere fırsat verme Ya Rabbi. Sen fazl e, bütün İslam ehlini, İslam alemini, Kur'an ve Sünnet merkezinde cemaayla Ya Rabbi. Kafirlerin hilelerinin başlanıma, Rusya'yla tarzıkları kuyulara düşür. Ya Rabbin alemin. gidiyorlar namazlara. Bu kadar elistedi insanlar memleketlerinde huzur güven kalmadı. Ya Rabbi var durumdalar. Göçe zorlanıyorlar. Göç ederken hurluluyorlar. Suriye'de hepsini ya Rabbi bu Nusayrilerin elinden, bu masonların, siyonistlerin elinden, Mısır'dan tut. Her tarafta Yemen'de bu kafirler el atmışlar. Başlarına kötü adamları geçirmişler. Müslümanları ezdiler, ezdirdiler. Bunları bir an evvel halas eyle ya Rabbi, yukar ya Rabbel alemin. Acil halas eyle ya Rabbi, ibadet huzuru nasib eyle ya Rabbi alemin. Bizden dua etsenlerin gayrı mutlularına nail eyle, kimlerimize umduklarımıza nail eyle, korkaklarımıza emin eyle. Bizden evvel ölmüşlere gari, gari, gari rahmet eyle, kabirlen nur eyle. Ya Rabbi alemin. Melek Reyhan Teyce herhalde, kursa cemaatinden namaz abdest almaya giderken vefat etmiş. Efendim, Adem Balcı Efendi mefat etmiş cemaatlerimizden bizi sohbete gelenlerden hepsi ruhları için buyurun. Eşhedü ullâ elâhe illallâh Eşhedü ullâh amdu ve resûlû hediyelerimizi ishal eyle kabullerini muğr eyle ya Rabbim. Seyyadları var ise hasenâta tebdil eyle kabul istirahatlerini müzgâdeyle ya Rabbim. Bizlere de azâra asâhülüb huslufak veyle kelime-i şahadetli buyurun. Eşhedü ullâh elâhe ve seyreden elhamdine abidur olasın. Kelime-i kayımeşiyle, kelime-i şehadetiyle çene kapamak. Nehser ya Rabbi. Mahfak eyle ya Rabbi. Sabit eyle ya Rabbi. Kaygırma ya Rabbi. Zizatından, yüce zatından korktuk ya Rabbi. Amin. Hazrette emin eyle ya Rabbi. Amin. Dünyada güvenmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Hazrette korkmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amdiyen dillerine harcı hamdına azâbiyle yâram ve Yasin. Allahümme salli ve sellim, velâ seyyidina, hammedin nebiyyil el-habîbil âl-kadrî, el ve alâ alî-u sahbî, Salatu vesselamu aleyk ya salatu vesselamu aleyk ya salatu vesselam, aleyke esselamu vel aleyhi ve vel akbi subhanarabbik rabbil izzati amma yasifun selamun alel muslimin elhamdülillahi rabbil alamin amin ki dört farz şerhi bu kitap ders kitabımızdır ama bu okuduklarımızın hepsi onda yok tabi ama 54 farz olarak bunu bölümünden ayırmıyoruz derslere de devam ediyoruz namazı terk edenlerin belaları bunu da okuyoruz yayını inşallah 1000 günü kendisi şifa dersi var İnşallah urrahman ikinci burada kadınlar da geliyor aşağıya. Efendim şifa dersine buluşuyoruz. Bir şey duyuruyoruz. Kitaplarımızın CD'lerimizin korsan olarak basıldığını tespit ettik. Bakın şimdi bu bizim bu da korsan. Ama harika yazıyor. Şey, sıkıntı burada. Esas sıkıntı nerede? Hoca Efendi ne var? Esen sen hani burada şimdi maddi manfak yapıyorsun? Batı ne faaliyet alakası yok, bunun benimle alakası yok. Ben teklifim sabit, ben belli ücret maaş alıyorum. Ama teklifleri verdiğimiz müessese, burada hak sağ edilir. Dolayısıyla bunları yaptığında oluyor, haram oluyor. Seni alırsan ne oluyor, harama yardım oluyor. Bu hafta yardımlaşmayın Allah buyruyor. Esas tehlikelerde, gizli kendileri gizlirdikleri için bütün ayet habersinde dua alanında yanlışlıklar yapmışlar. Çünkü biz bunları kontrol ediyoruz, canımız çıkıyor baskıya gidene kadar. Şimdi bunlar kendileri bir şeyler etmiş, çöl otu kitabını mesela, arvan yazıyor. ama bunlarda bandrol yok. Bundan dolayıdır ki bu bandrol yok olmadığına da dikkat edin. Çünkü biz bu durumda içeriğinde ne var, hangi harf eksik, ne katılmış, bunu bilebilir miyiz biz? E yani bizi kontrolümüz dedi ki diziyor gidiyor. Onun için bunlara güven olmaz. Bir içindeki ilme güven olur, çok yanlışlık olur, bir de harama destek olur. Ben sizi, usta arkadaşlar bana haber veriyor, ben ne bileyim? Ben de duyuyorum Bu yüzden kitap ve cd'leri, Arifan yayınlarının şubeleri var. Bu şubelerden alın. Veya arifanyayınları.com Buradan ısmarlayın. Şu numarayı veriyoruz. Dört yüz kırk dört, on Unutmuyoruz. Dört yüz bu telefon numaralarından istenebilir. Geri kalanlarda böyle sıkıntılar olma ihtimali doğur. Allah Teala onlara da teveccüh eylesin. Amin. Amin. Bütün geçmişlerimizin ruhları için. Mülekhan annemizin, Adem baldı kardeşimizin, abimizin bütün mümininin müminat ruhu fatihah